3, 2, 1 Kayıt Merhaba ey, e Amerikan Pardon e Türk halkı Beni sevenler Dostlarım Kom Komşum, eşim, dostum Her şeylerim Tanı Tanıdıklarım, tanımadıklarım Sağlı sollu Bugün çok çok önemli bir gün. Şu açıdan. 9 Aralık 2009. Evet. Hem şiir gibi yani orada bir kafiye var aslında. Hem de benim bugün nereye gideceğim belli olacak? Askerde. Yani i̇çimden bir ses Ege diyor bana bilmiyorum. Sonra bu kayıdı dinler Ege'de çıkar. Dalgasını geçeriz. Her neyse. Esas esas esas esas. Önemli konuya geçelim. Bugün bir etkinlik yapıyoruz. Nerede abi? Nerede? Nerede abi? Babilonda. İçeride değil tabii. Para yetmez. Neyse. Babilon'un önünde yapıyoruz abi. Evet. Babilon'un önünde. Ama herkes kendi birasını getiriyor. Kendi birasını. Evet. Çok maliyetli diyebilirsiniz. İki buçuk YTL büyük para. Kimi zaman olmuyor insanda. Bilirim. Ama e, bir su alın gelin. Su bile içersiniz. Takılırsınız yani. Hoş beş ortam. Yani bir 200 300 kişi gelecek diye bekliyoruz. Ha belki 20 kişi de gelir olsun onlarla da eğleniriz. Neyse sadede gelelim. Orada bira içeceksiniz arkadaşlar. Olay basit. Ama kontrollü bir bira içişi var orada. Çünkü biz bir flash mob yapacağız. Flash mobu kısaca anlatayım. Flash mob kanımca Japonya'da ortaya çıkmış ve Amerika'da bilmiyorum her şeyi sallıyorum. Ya, biraz kroyumdur biraz. Eee cahilim, cuhelayım. Ara arada böyle internette görüyorum. Bir şeyler böyle araklıyoruz biz de aklımızca. Her neyse her neyse. Filaşmob Japonya'da veya Amerika'da ortaya çıkmış. Ee, bir şekilde insanların internette toparlanıp e, ertesi güne dair e, bir plan program yapıp o plan program e, çerçevesinde mekanını da kapsayan, e, mekanda da böyle toparlanan, ondan mı böyle yastık savaşıyı yapıp hayvan gibi takılan, ondan sonra dağılan bir kitle. Ve biz ne yapıyoruz? Performans konusu gayet açık. Sadece içiyoruz. Ama öyle değil. Böyle içiyorsun. Öyle değil böyle. Neyse. Şunu da söyleyeyim. İçiş kontrollü bir içiş. Size dedim. Ee, bu e, durumda, bu ulusal sesleniş durumunda size dedim. Kontrollü içiyorsunuz. Düdük sesi çalınacak. Ben bir can kurutu Texas'ta. Teksas'ta. Bilir misiniz? Bilmem. Teksas. Teksas. O zamanlar kurttuktu. Burttuk dedi, burtuk çıktı. Bok oldu. Neyse. Benim bir can kurtaran düdüğüm var. Ben onu çalıyorum. Çalabiliyorum. özelliğim var. Nefes yetiyor. Tamam mı? Nefes filmini de izlemedim. Nefret ediyorum. Olmaz olsun öyle film. Askere gideceğim. Beynimi bulladı. buladı? Neyse. E, düdüğü bekleyin. Bugün saat 6.30'da. 6.36'da. Düdüğü bekleyin ey halkım. İleri. Yurtta pis. Cihanda pis. ya Stop. Biter.